Seiry sülük anlayışı ile alakalı, seiry sülükle alakalı kanaatlerinden bahsediyordunuz. Son olarak da Esat Efendi Hazretleri seiry sülükte huslatın hizmetle mümkün olduğundan bahsediyor. Evet. Yani seiry sülükte huslat hizmetle mümkündür diyor. Buradan devam edebilir miyiz? Yani? Evet. Teşekkür ederim. Euzü billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sayın Vahit Bey, eee konuşmalarımızda özellikle kıymetli dinleyenlerim diye bir ifade kullanıyoruz. Evet. Dinleyebilenler kıymetlidir. Dinleyemeyenler kıymetsizdir. Dinlemek bir kıymettir. Ne dinlemek bir değerdir. Semiul Basir. Önce işitmek sonra görmek. Görmek bir değer, işitmek de bir değer. Bir kıymet. Ama işitmek görmekten daha farklı bir değer. Lev kunna nesma u enaqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Biz işitmeseydik. Lev kunna nesma işitseydik. ...ve akıl etseydik... ...cehennem olmaz. olmazdık... Diyor. ...bak Hı. işitmek... Hı. ...görmekten bahsedilmiyor... ...görmek bizi dışarı taşır... ...işitmek bizi içeri taşır... ...onun için sohbetlerde... ...gözler öne eğilecek... ...sağa sola meşgul olunca... ...konuşulanlardan bir şey anlayamazsınız... ...görmek dışarı taşıdığı için... ...ve sırf kulak olacağız... ...sahabe-i da biz böyle dinlerdik diye... Evet. ...şifay-ı şerifte... ...birincilitin baş... E, ...orta taraflarında... ...bu cümleleri oradan alıyorum... ...ve oradan naklediyorum... ...biz böyle namazda oturur gibi... ...otururduk böyle... ...hiç başımızı kaldırmaz... ...hiç kımıldamazdık... ...içeri giren bizi bir dal... ...taş, ağaç zannederdi diyor... ...bazen güvercin gelir üzerimize konardı diyor... Evet. ...hiç kımıldamayıp... ...sohbette hiç kımıldama olmayacak... Parmağını oynattın, sohbetin bitti. Küçük bir yok. Bir de hiç sağa sola bakmak yok. oturdun gibi sakin, nasıl kaldıysan bir saat devam edecek. En sonunda başını kaldıracaksın. Sadakallahu Lazim dendiği zaman sohbet o zaman bitecek. Onun için muhterem dinleyenlerim, dinleyenler muhteremdir. Dinleyebilenler muhteremdir. Herkes dinleyemiyor, herkes işitemiyor. لَوْكُنَّا Nesma Olamıyor.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 Allah Allah'tan geliyor o nimet. Senin mideni çöpe eşit olmaz demektir. O ekmek kırıntıları, artan yemekler, işi tamamen bitecek, her temiz olacak. Kırıntısı kalmayacak. Saygıdır. O nimete saygı Allah'ın bizzat kendisine saygıdır. Sende iman varsa o saygıyı gösterirsin. İman yoksa gönül gösteremezsin. Bugün bütün dünyada çöpe atılan yemekleri hesapladılar. BBC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 Yoruldum yok. Evet. Yorulunca ey nefsim burada yorul ki ahirette dinlenesin. Burada dinlenirsen ahirette yorulursun. Burada la rahat e fi dunya. Dünya ve ma fiha Buna gurbet diyarı. İçinde yaşadığımız dünya yabancı bir diyar. Bizim asıl vatan burası değildi. Çalış. Yedi yaşında çocuklara konuş. Efendim söyleyeyim.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 Şey, i̇şte eser-i vazetleri bunu anlatıyor. Seyri ü Allah'a kavuşmak istiyorsanız hizmetle ancak bunu sağlayabilirsiniz. Hizmetle karşılıksız olacak. İnsanlardan aferin beklemeyeceksiniz. İnsanların kötülemesi de bir şey ifade etmeyecek. Ve la yahafun el İnsanların karnı korkmuyorum. Ben kalbim rahat. Yani ağzımdan çıkan lafı biliyorum. Yaptığım hizmeti ben biliyorum. Ben istediğin kadar eleştir. Ben kendimi bildikten sonra bana hiçbir tesir olmaz. Benim ne olduğumu, ne için yaptığımı, ne ettiğimi Allah biliyor. Bu bana yeter. Ve kefa bi nefsi kel. Ve kefe vekila. Evet. Eليس الله بكافن Allah kuluna yetmez mi? Geçiyor bitti o kadar. Kimse etmiyor. Bana ne? Övüyor bana ne? Yarıyor, zemmediyor diyor, kınıyor beni. Bana ne?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 Dün Şifa-i Şerif hatmi yapıyoruz ya. Evet, Ankara'da. Tabi 35 tane konuşma yerim var Ankara'da. Allah lütfetti elhamdülillah. Peygamberimiz darlandığı zaman göğe bakar diyor. Sevinçli, mutlu bir şeyle müjdelendiği zaman tebessüm eder yere bakardı diyor. La tafrahu bima taakumullah Allah size bir nimet verdiği zaman ferahlamayın.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 Oradan da ilahi benliğe yol almak demektir. Ünlüş diyor ki Yunus Emre, Dervişlik dedikleri bir acayip duraktır. Derviş olan kişiye evveldirlik gerektir. Evet. Seyrisülük esnasında bazı mertebelerde feyiz yokluğu gibi durumlar bu buluyor. Bakıyorsunuz feyiz kesiliyor seyrisülükten.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 feyzin görünmesine, hissedilmesine bağlı değildir. Yani feyzi hissedemiyorum. Ben de feyiz yok demek, feyiz yok anlamına gelmez diyor. Yani fark edemeyebilir yani. Fark edemeyebilirsin sen feyzi. Tarikat büyüklerimizin bazıları, feyzin etkisinin hissedilemediğinden, yokluğundan ve tam mahviyete ulaştığımız zaman, değersiz bir mahluk gibi kendilerini gördüklerinden bahsetmişler.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 Çocuklar bu dünyaya alışırken... ...iki ay, üç ay dünyayı pek net göremezler. Fulu görürler. Net göremezler. Biraz karanlık görürler. Çocuklar, ufak yavrular. Önemli bir şey bu. Evet. Çocuk saflı oluyor. Yani. Çocuk saflı. Allah'a yakın. Allah'a yakınsanız dünya karanlık. Bir de dünyaya yakınsanız... ...Allah'a karanlık gözüküyor bu sefer. Futbol düşünü ...Efemiz e bakıyorsunuz... ...Clash of the Clans oynuyor... ...Legend of Empire oynuyor... ...internet oyunları oynuyor... ...Fenerbahçe düşkünü... Lacoste gömlek giyiniyor... ...modayı takip ediyor... ...gezmeyi tuzmayı seviyor... ...tam dünyacı olmuş... ...dünyadan razı memnun... ...dünyayı seviyor... ...radu bil hayatü dünya... ...vetme ennubiha... ...kalbi dünya ile tatmin oluyor... ...dünyadan hoşnut oluyor... ...dünyayla rahat oluyor... ...dünyayla rahat olan bir kimse...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 Sen ne zaman dünyayı zindan gibi içinde algı oluşturmasıyla oluşturursan, içinde zindan algısı oluşursa, o zaman sen hakiki mümminsin Dünya karanlıksa, dünya karardısa Allah'ın aydınlanmıştır. Dünyanın aydınlandıysa bu sefer Allah kararmıştır. Seküler hayat, modern hayat hepimizi maalesef Kur'an okumak skar hale getirdi.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 Dervişin seyr kolaylaştırmak için ilmen-i olanın yanında görüp tanıyarak olan aynı i de gerekli olduğu şüphesizdir. Bir de seyr sülük esnasında, Esterbil Hazretleri'nin görüşleri bunlar. Evet. Bir de seyr esnasında cezbe denilen bir hadise vardır ki, tarikatta önemli. Esad Efendi Hazretleri, Rahman olan Allah'ın cezbelerine bir cezbe,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 Yani biri, birinci cezbe kulağa ait. Evet. İkinci cezbe de Allah'a. Hangisi daha üstün? Allah'ın Allah cezbesi daha üstün. İşte ve gerçek ve hakiki sey, e, cezbe seyir-i sülük biter. İşte, işte merakabeyi muhabbetle de biter ders. Ondan sonra gelen seyir o saliki mezup olur bittikten sonra. Seyir-i bitmeden önce meczub-ı salik olur. Eserberler mektubatında aynen böyle şu, e, bu konuştuğum gibi anlatıyor. Evet. Sevrisülük bittikten sonra mezubu saliktir diyor. Saliki mezubdur bittikten sonra dersler. Bitmeden önce mezubu saliktir diyor. Birincisinde adam olmadan önce sen kendin gitmeye çalışıyorsun. Adam olduktan sonra o seni kendisine çekiyor. Onu çekmesi daha iyi. Son derslerimizi 1987 senesiydi muhterem.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 Derviş denmez, müştebih derviş denilir diyor. Hmm. Bitirdikten sonra derviş adını alır. Yani e ben kalp, ruh, yani. sil, kav, ama bu sene ders çekmişim. E bir de baktım ki bütün bunlar hmm. dervişe benzeyen olmuş oluyor. Derviş değil, dervişe benzeyen. Müştebih derviş. E derviş bittikten sonra derviş olmuşuz. Dervişlik bittikten sonra başımıza gelmeyen kalmadı. Hakikaten Musa Hazretleri ne kadar isabet buyurmuş. Giderken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 Bu ilk dört basamak maneviyatta şeytan ve iblis müride zikir çekerken nüfuz eder. Yani bu ilk dört basamakta. İlk, evet, nefsin, ilk dört nefsin, basamakta. Nefsin dört tabi, basamağında? E, i̇lk dört basamakta, maneviyat basamaklarının ilk dördünde şeytan zikre nüfuz eder. Ve zikir çekerken Allah'ı düşünmesi gerekirken günlük işlerini düşünmeye başlar.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 yanlış bir yöne kayabilir. Efendim, dikkat ediyorsanız diyor Esedir Hazretleri, bugünlerde diyor. bizim dergahımıza ziyarete gelen Doğu bölgesinden gelmiş bir halifemiz var. Gündüz zikirde beraberdik, siz de gördünüz diyor Esedir Hazretleri. Evet. O diyor, mübarek böyle zikir çekerken sık sık ...kendinden geçiyor, çığlıklar atıyor böyle. Bir Allah diyor bir tiz bir sesle bağırıyor. Herkes ürperiyor böyle. Çok keskin bir çığlık, bir kartalın çığlığı gibi böyle. Cezbe Bütün gönül var. vadilerinde yankılanıyor. Öyle Hı. bir hal. İşte bunu gördünüz diyor siz bugün zikirde. O çok, derecesi çok yüksek diyor. Evet. Doğu bölgesinde bir bölgenin halifezi, o zat benim halifem diyor.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 Yani kendini kontrol edemiyor Allah diye bağırıyor. Demek ki onun başında, onun dersini idare eden görevli halifenin derecesi yüksek değil. Onu kontrol edemiyor. Hmm. Kontrol ise evet. feyzini ve cezbesini dışarı aksettirmez diyor. Zikir esnasında attığı keskin sırlıklar, bunlardan anlaşıldığı gibi henüz daha ruhen ham, ruhen daha hazır olmadığı alanlara yükselmiş. Derecesi 3, 5. 6. makamda dolaşıyor. Bunun da makamında hakkını vermemiş. Yukarı makamlar da hazmedemiyor. Bu taşkınlıktır işte diyor. Yani e, yarım litrelik bir barda bir litre su koyuyorsunuz, yarım litre su dökülüyor. Aynı bunun gibi. Kapasitesinin üzerinde yerlere çıkmış. Halbuki daha aşağıda onun kapasitesi. Hazmedememiş. Yani bu salik mezup mu oluyor hocam program 1. bölümde. 1. Evet. bölümde olduğu gibi e, meczubu salik oluyor. Meczubu salik, salik meczub diyor. Ya seyri sürükü bitirmediği için. Bitirmediği evet. için. Evet. salik. Bitirdikten sonra artık Allah çöküyor. Saliki mezup oluyor. İşte onun bu şekilde şüyuluk atması onu idare eden halifenin hatasıdır. Yani manen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 Yani gerçekten evet cezbe'nin taşıması, kontrol altına alınması. Yani kontrol altına alırsanız cezbeyi kullanırsınız. Cezbe'yi kontrol altına alamazsanız cezbesiz kullanır ve akıl yanması denen bir olay olur. Bundan ta yıllarca önce 1970'li yıllarda Konya'dan pardon İstanbul'dan Konya'ya Hulusi Baybala abiye fizik fakültesi ve kimya fakültesindeki iki gençlere kanlı getiriliyor.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 Allah öyle insanlar var. Kimisi var odun gibi olay olay yanmıyor. 1500 2000 tane zikir veriliyor. E bunlar kim ayarlayacak? Halife olan abi ayarlayacak. Eğer biliyorsa ayarlayacak. Ki eremle biliyor abilerimiz. Evet. Ayarlanıyor. Ama bunlar bir bir kontrol mekanizması yok kendi kafalarından.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 Evet, Akşemsedin ah Hazretleri Makamate Eviyada anlatıyor bunu. Akıl nuru yanar, akıl nuru yanarsa bu dünyayı ile olan temas kaybolur, erkekliği gider, asosyal olur, toplum dışı kalır, toplumla olan konformitesi, kop toplumla olan uyumu kaybolur. Gitti yerde yaşar artık, orada akıl yok ki, ama bu dünya akıl gerektiriyor, kurallı bir dünya. Dolayısıyla bildiğimiz teknik manada delirir. Onun için kafadan zikir çekmeyiniz. Mutlaka bir mürşid-i kamilin ışığı desteği altında, onun sizin elinizi tutmasıyla, onun sizi yetmesiyle yürüyün yolda. Tek başına gidilmez. Mürşidsiz olmaz asla. Evet. Mutlaka bir mürşid lazım. Hulusi Bay Boğaz abimiz, Allah rahmet eylesin, rahmetullahi aleyh. Şöyle durumlarına baktım. Hocam diyor, şöyle bir dokandım diyor.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 Zikir de duyana kadar yenilecek. Daha incelikler var bunun. Çok derin incelikler var. Süperfisyel olarak, yüzeysel olarak o kadar anlatabiliyoruz. Bunlar doktora tezlerinde uzun anlatımlar var. Hangi esma, hangi esma ile terbiye edilir... Esma, esmaları yani bazı esmaları sıçıran insanların diğer esmalarla terbiye edilmesi usulü nasıldır? Mesela böyle derslerimiz var bizim. Ama tabi evet. doktora masır derslerinde Deta detaylı, o, detaylı evet. malumatlar orada veriyoruz. Burada dinleyicilerin de fazla kafası karışmasın. Sadece yüzeysel anlatıp geçiyoruz ama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 adına çıksa çok arzu ederiz ama tabi himmet abilerimiz ne eder nasıl himmet eder onu bilemeyiz öyle bir ümidimiz var inşallah şimdi Geredi'ye gittiğini gördüm ben Geredi'ye gitmiş meşhur Hacı Emin Efendi Hazretleri var Esad Efendimizin halifesi bunu tespit ettim ben evet çok büyük bir zattı çok ciddi bir alimdi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 Ve Gereden'in çoğunluk köyüne nakledildi. Oğlu Kemalettin Üstün Efendi ile beraber mezarı şu anda yan yana. Evet. İşte oraya gittiğini ben mesela biliyorum. Pir Efendi'mizin oraya gittiğini biliyorum. Efendim söyleyeyim... diğer şehirlere gittiğini biliyorum. Tespit ettim yani ben bunu. Biliyorum. Daha bilemedimiz ve Trabzon, Urfa, Kayseri, hatta İzmir. Bursa hali zaten ayaküstü her bu, zaman. pazarına gibi. sık sık. Hı. Efendim söyleyeyim. Bu gibi bölgelere yani tespit ebildiğim kadarıyla Türkiye'de epey bir bölgeye Esad Efendimiz gitmiş gelmiş ziyaret yapardı gider gelirdi. Hatta bir keresinde hanımını, oğlunu işte çocuklarını Dişi Mehmet Efendi Konya davet ediyor. Hanımını gönderiyor Mevlana ziyareti için. Ta 1926'lı yıllar Dişi Mehmet Efendimizin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 Esad Efendi çok memnun kalıyor. Teşekkür mahiyetinde böyle bir mektup yazmış. Dişi Mehmet Efendi'ye. Fakir Dişi Mehmet Efendi'nin hayatını yayınladım. Benim Allah dostları dizisinde. O mektup var orada. Böyle evet. güzel ifadeler var ki, keşke Mehmet Efendi'nin yerine ben olsaydım diyesim geldi. Hizmet etmeyi bilemiyoruz Efendimiz. Maalesef hizmet etmeyi bilemiyoruz. Ne zaman adam olacağız? Estağfurullah hocam. Bilemiyoruz.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 Mezarın başında işte bir tane Fatiha, on bir tane Kulhüvallâhü Had, Adap kitabında öyle yazıyor. Bir tane Elham, on bir tane Kulhüvallâhü Had okuyor. Ondan sonra derin bir mürakabiyet alıyor. O sırada mezarda yatan müridinin sağ tarafında hanımının da mezar varmış. Sağ taraftaki hanımın ruhaniyeti zuhur ediyor. Nasıl oluyor hocam? Ruhaniyet suhur ne demek? Yani şöyle oluyor. Esed-i Hazretleri bu murakabeye dalınca daldığınız o hale yakazı hali denilir. Evet. Yani ölme sırasında, ölüm sırasında ve izâ hulkum diyorsunuz ya, ruh boğaza vardı zaman ne olur? ve entümhine izin tenzurun olur. Göz açılır bir şeyler görmeye başlarsınız. Hmm. Manen yandaki mezardan o müridinin mezardaki müridin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 Himmet ediyor, dua ediyor. Ve o sırada o kadıncağızın da mezarında bir huzur ve sükun oluşuyor. Ondan sonra tebessüm ederek elhamdülillah, ikiz de rahatladı diyor. Kabirde olanlara himmet etmek. Onun için ziyaret etmek lazım. Büyükse siz alırsınız, sizden küçükse verirsiniz. Onun için gitmek, ya almak ya vermektir. İkiz de iyi bir şey. Evet. Keşke, Ölünce bir pir gelse benim kabrime, lütfeylese de himmet etse benim ruhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da benim temennim olmuş oluyor. Tabi e, temennilerin ardı arkası kesilmez. Yani Ama öyle. Eser ve ziyaret zeyaret etmiş. Ölülerin iyi. Onun gönlü öyle arzu ediyor. Evet. Acaba böyle bir biz de ölmüş olsak, vefat etmiş olsak, böyle... Ha. Muhterem Allah, Efendimiz Allah, gelir de, hayırlı ömürler versin bizim. bizim cenazemizde bir sahbalar bizi rahmet olsun diye mezarımızın başında bulunup bizi ahirete yolcu eder mi? Böyle ümitlerle günlerimiz geçiyor Efendim, yani Anadolu böyle bir işte aşk içerisinde kavrulup gidiyor. Ama buradan anladığımız yani ölüler bizden bir fatiha bekliyorlar yani, tabi ki işte, yani, fatiha öyle, bekliyor, Himmet be bekliyor, him Mutlaka bekliyorlar, yani rahatlıyor.